Teknolojinin karanlık yüzünden hepinize mutlu yıllar. 1, 1 2008 Bunu ilk defa telaffuz ediyorum. Bir süre bilmiyorum sen de öyle misin denizciğim ama ben hep 2007 yerine 2008. Pardon 2008 yi bak yine yaptım 2008 <gülüyor> yerine 2007 demeye ve yazmaya devam ediyorum bir iki ay elim ve kulağım ve ağzım alışana kadar ben geçen hafta Ankara'da 2007 demeye çalışırken 97 diyerek bu olaya yeni bir boyut da getirdim sahnede 10 yıllar. tabii sunum sırasında işte 1997 bayağı güldü insanlar yani tahmin edebiliyorum <gülüyor> efendim merhabalar e, yeniden teknolojinin karanlık yüzü e, teknoloji nokta com ve açık radyo 94.9 adresinden yayındayız Bugün az önceki seslerden de fark ettiğiniz gibi karşımda Bahnu olduğu yerine sevgili arkadaşımız Deniz Sunçar var. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Mutlu evet, yıllar. Ve mutlu yıllar. Sana da evet no, ne konferansıydı bu geçen Ay, yıl ki? Geçen yılın işte son haftalarında.